Bismihi Subhanewain minshay in illa Yusuf bihubi hamdi Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela bu aşırı ahir Ramazanda her gece, hususan tek gecelerde Leyley Kadrin bulunmak ihtimali kuvvetli olduğunu hadis şerif ferman ediyor. Onun için nurcular o nura azamdan istifadeye çalışmak gerektir. Saniyen Husrev ve Tahiri gibi vazifelerini tam yapan ve bin husrev ve 500 tahiri meydanda bırakan iki kardeşimizi ve onların sisteminde bir nurcuyu sulh mahkemesine vermek inşallah neticesinde büyük bir inayet ve fütuhat olacak. Hiç merak etmeyiniz. Asa entekrahu <gülüyor> şeyen ve huve hayrun lekum sirrila. Bu hadise zulmedenlere maddi manevi cehennemi ve nurculara dünyevi uhrevi cenneti kazandırma bir sebeptir inşallah. Salisen bu mektub münasebetiyle, dünkü gün yanıma gelen mühim bir resmi memura böyle söyledim ki, eski Said'in sergüzeşte hayatından harika üç vakıa, şimdi tahakkuk etmiş ki, ileride çıkacak Risale-i Nur'un kerametiymiş. Şöyle ki, 31 Mart hadisesinde Hareket Ordusu'nun Başkumandanı Mahmud Şevket Paşa, bana karşı fazla hiddetli iken ve divan-ı harbi örfîde beni muhakeme ettikleri gün,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 Hem eski harbi umumînin nihayetinde, İstanbul'da, İngilizlerin başkumandanının eline benim İngiliz aleyhine şiddetli yazdığım hutuvat-ı sitte ve başpapazına tahkirkerane sözlerim eline geçtiği halde, beni mahvetmek yüzde yüz ihtimali varken, hiddetini geri alıp ilişmemesi. Hem Ankara'da divan-ı riyasetinde pek çok mebuslar varken, Mustafa Kemal şiddetli bir hiddet ile divan-ı riyasetine girip, bana karşı bağırarak,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 Adeta dehşetli bir kuvveti ve hakikati hissedip geri çekilmesi ikinci gün hususi riyaset odasında Cumaat-ı Sitte'nin birinci desise içinde bulunan mesela Ayasofya Camii ehli fazlu Kemal'den ilahir cümlesinden başlayan ta ikinci desiseye kadar bir saat tamamen ona söyledim. Bütün hissiyatını ve prensibini rencide ettiğim halde bana ilişmemesi, hatta taltifime çok çalışması Hatîyen bu üç Cebbar fevkalade kumandanların bu üç acib haletleri adeta eski saipten korkmaları şüphesiz ki Risale-i Nur'un ileride kahraman şakirtlerin şahs-ı manevîsinin harika bir kuvveti ve Risale-i Nur'un parlak bir kerametidir. Rabian kardeşimiz Yakup Cemal'in Denizli şakirtleri namına Ramazan ve Leyl-i Kadir tebrikine karşı bin baarakallah ve nefsine karşı mücadelesi ve Allah ve İngiliz devletinin faiti hatipleri hatiplere kürsülerinde artık İngiltere'nin İslamiyeti kabul etmesi lazımdır diyerek bağırdıklarını ve beşeriyetin bütün hakiki ihtiyacatını cami olan Furkan-ı Hakimin ayetlerini birer birer okuyup tefsir ve beyan ettiklerini en son gazetede arkadaşların okuduklarını işitiyoruz diye o kardeşimizin bu havadisine bin elhamdülillah deriz Evet, o devletin hem dünyası, hem saltanatı, hem saadeti onunla kurtulabilir. Mübarekler pehlivanı ve Nur'un büyük Abdurrahman'ı, büyük ruhlu küçük Ali'nin, lemaattaki muvaffakiyetine binler baarakallah ve masum mahdumu Nur Mehmed'in hafızlığına bin mâşâallah, veffekekallah deriz. Fakat lemalar mecmuasında, Siracun nura ve Sikke-i ve tılsımlara giren parçalar mükerrer olmamak için, tensibinize havale ediyoruz umumunuza binler selam. Hem benim şahsım hakkında desin ki kat'iyen bizce tahakkuk etti ki bu adam 6-7 ay şiddetli hasta olduğu halde kendi cismine nazar etmemek ve ehemmiyet vermemek için gayet sevdiği doktorlara kat'iyen ne müracaat etti ve ne de ilaçlarını aldı. Hem dünyaya bakmamak ve hem de hizmet-i imaniyede ihlasına zarar gelmemek için on sene zarfında mahkemece ispat edilmiş ki harbi umumiye bakmamış, merak etmemiş. Yine siyasete ve dünyaya bir meyil uyanmamak için 25 sene bir gazeteyi dinlemedi ve okumamış. Bütün kardeşlerine ve talebelerine de karışmayınız diye tavsiye etmiş. Hem maişetçe yalnız ve ihtiyar olduğu halde evham yüzünden kendisine yapılan sıkıntılara tahammül edip dünyaya bakmamış ve yirmi senedir istirahatı için hükümete müracaat etmemiş, zaruri bir hizmet olmadıkça kimseyi kabul etmiyor ve hiç kimsenin yardım ve ihsanını kabul etmiyor ve diyor ki Ben bu millet ve bu vatana en büyük, en elzem hizmet bildiğim imanlarına kuvvet vermek için Kur'an-ı Hakîm'in bu zamanda bir mucizi maneviyesi olarak bazı hakaiki imaniyeyi dertlerime deva bulduğum gibi derhal kaleme aldım. İki sene üç mahkeme ve Ankara Ehli i tetkikinden sonra, bu millet ve vatana hiçbir zararı olmadığına dair ittifaken beraat kararı verildiği için, bu hizmet-i imaniye devam etmek gayesiyle, arkadaşına izin vermiş ki, bazıları teksir edilsin. Hem biz bu adamdan işitiyoruz ki, bu memleket ve millet ve hükümet, bu eserlere şiddetle muhtaçtır. Hükümetin erkânlarından bekliyordum ki, Bazıları bu eserlere sahip çıksın. Çünkü ben ölmek üzereyim, hem elim bağlı, sahip olamıyorum. İnşallah Ahmet Hamdi gibi dindar, muktedir zatlar benim bedelime sahip çıkacaklarına ümitle müteselli oluyorum. Bu vatanın ve İslamiyet camiasına yapacağınız bu kutsi vazifenizin Mahkemeyi Kübra'da şefaatçi olmasına dua eder, hem de bilhassa o iki zata selam ederim. Aziz Sıddık kardeşlerim,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 ve gaflet ve dalaletin, en sert, sağır olan tabiatın, Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyasetin roi zeminde pek çirkin, pek gaddarane hakiki sureti görünmesiyle, elbette hiçbir şüphe yok ki, şimalde, garpte, Amerika'da emareleri göründüğüne binaen, nev beşerin maşuk-u mecazisi olan hayat-ı dünyeviyesi, böyle çirkin ve geçici olmasından, fıtraten beşerin hakiki sevdiği ve aradığı hayat-ı bütün kuvvetiyle arayacak ve elbette hiç şüphe yok ki, 1360 senede her asırda üç milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehl-i hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kutsiyet ile bulunup, lisanlarıyla beşere ders veren, ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda, beşer için hayat-ı bakiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde verip, bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı muciz Beyan'ın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler âyatıyla, belki sarihan ve işareten on binler defa dava edip, haber verip sarsılmaz kat'î delillerle,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 ve gayet muannid zındıklara tam galebe çalmış ve dalâletin en kalın ve boğucu ve geniş daireyi i afakında, ve fennin en geniş perdelerinde, asay Musa'daki meyvenin altıncı meselesi ve birinci ve ikinci, üçüncü ve sekizinci hüccetleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp, nuru tevhidi göstermiş. Elbette bizlere lazım ve millete elzem,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 Bu Kur'an lemaatlarına ve dellalı bulunan Risale-i Nur'a değil ilişmek, tamamiyle terviç ve neşrine çalışmaları elzemdir ki, geçen dehşetli günahlara keffâret ve gelecek müthiş belalara ve anarşistliğe bir set olabilsin. Salisen, bu Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ı zevk ve şevk ile okumak çok ihtiyacım vardı. Halbuki elemli hastalık, maddi ve manevi sıkıntılar, yorgunlukla ve meşgalelerin tesiriyle telaş ettim. Birden Husrev'in şirin kalemiyle yazılan mucizatlı cüzler ve Hafız Ali ve Tahiri'ye pek çok sevap kazandıran, parlak ve kerametli Hizbül Ekberi Kur'aniyeyi birbiri arkasından okumağa başlarken, öyle bir zevk ve şevk verdi ki, bütün o yorgunlukları hiçe indirdi, hiçbir vesveseye meydan vermeyerek, pek parlak bir surette ders-i Kur'aniyeyi onlardan dinlerken, bütün ruhu canımla arzu ettim ve kastu azmettim ki mümkün olduğu derecede aynı Hizbul Ekberi Kur'ani'ye gibi fotoğrafla mucizatlı Kur'anımızı tab edeceğiz inşallah. Sayit Nursi